Halil İbrahim soframızın sevgili konukları, güzel kardeşlerimiz, bugün de peygamberleri tanıyalım bölümünde soframızda sizlerleyiz. İnşallah bugün Süleyman aleyhisselamın hayatından örnekler, ibretler almaya, onu daha iyi tanımaya çalışacağız. Bilmemiz gerekenleri maalesef bilmeyip, merak etmeyip, hiç bize yararı olmayan, İncir çekirdeği kadar bile bir faydası dokunmayan işlere çok meraklı olup öğrenmeye, o konularda hafızamızı doldurmaya çalışıyoruz. Ben bunları istemiyorum. Bana yararlı olacakları hem dünya hem ahiretime fayda sağlayacak olanları istiyorum diyen siz gönüllü ve meraklı kardeşlerimiz hoş geldiniz. İşte Süleyman Aleyhisselam'ın Hayatı Süleyman Aleyhisselam, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Bir evvelki programda sizlerle paylaşmaya çalıştığımız gibi Davud Aleyhisselam'ın oğlu, o da Yakub Aleyhisselam'ın neslinden. Kudüs yakınlarındaki Gazze şehrinde doğdu. Çocukluğundan beri bilgili, iyilik ve adaleti seven biri olarak tanındı, yetişti. Çok erken yaşta, Davud aleyhisselamdan sonra 12 yaşındayken, babasının yerine geçti ve sultan oldu. Daha sonra kendisine, Allah-u Teala tarafından peygamberlik görevi verildi. Dünyaya hakim olan dört kişiden biri Süleyman aleyhisselam. Hem peygamber olması, saltanatının olması, apaçık mucizeleri ve devamı. İlerleyen dakikalarda inşallah bunları sindire sindire işleyeceğiz. Süleyman aleyhisselamın fiziksel görüntüsüyle alakalı olarak birkaç eserde çok sınırlı tabir var. Şöyle ki, uzun boyluymuş, beyaza yakın tenliymiş, vücudu iriymiş, gür saçlı ve nurlu güzel bir yüze sahipmiş. Zaten bilirsiniz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Adem aleyhisselamdan başlayan ve peygamberlerden peygamberlere devam eden o nuru da, kendisinde bulunmaktaydı. Çocukluk yıllarında da, yine birçok sorumluluk üzerine bindi, ama bunların üstesinden gelmeyi başardı. Daha çocuk yaşlarındayken, yaşından çok olgun davranıyordu. Bu yüzden babası, Davud aleyhisselam, önemli işleri genelde ona verirdi. Zekası, anlayış ve firâsetiyle gerçekten isabetli kararlar alabiliyordu. Çocukluk yıllarında, bir çocuk için mümkün olmayan, çok şaşılacak, hayret edilecek haller görülmüştü. Bunlardan bir tanesini, Ebu Hureyre radıyallahu anın paylaştığı, bir hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle anlatır. Vaktiyle iki kadın ve beraberlerinde birer oğlan çocukları vardı. Yolda giderlerken kurt gelip bu kadınlardan büyük olanının çocuğunu alıp götürdü. Bunun üzerine büyük kadın, arkadaşı küçük kadına, Kurt senin çocuğunu götürdü, dedi. Öbür kadın, Hayır, senin çocuğunu götürdü, dedi. Nihayet, bu iki kadın, Aralarında hükmetmesi için, Davud aleyhisselama müracaat ettiler. Davud aleyhisselam, Çocuğun büyük kadına ait olduğuna hükmetti. Onlar muhakebeden çıkıp, Süleyman aleyhisselama gittiler. Davud aleyhisselamın, Hükmünü ona tek tek anlattılar. Süleyman aleyhisselam da dedi ki, Bana bir bıçak getirin. Çocuğu bu iki kadın arasında paylaştıralım. İkisi de benim diyorlar, yarıya bölelim. Hemen küçük kadın, aman öyle yapma. Allah sana rahmet eylesin. Tamam, çocuk bu kadınındır dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam, çocuğun aslında küçük kadına ait olduğuna hükmetti. Çünkü merhamet göstermiş, o çocuğun ikiye ayrılmasına müsaade etmemişti. Gönlü razı olmamıştı. İşte böyle müşkül meseleleri pratik zekasıyla tabii ki Allah vergisi çözebiliyordu Süleyman Aleyhisselam genç yaşlarında. Davud Aleyhisselam Onun üzerine çok titrerdi. Süleyman aleyhisselam, babasından çok şey öğrendi. Mesela, Davud aleyhisselam zamanında, bir gece, bir koyun sürüsü, bir tarlaya gitmişler, o tarlanın ekinlerini yiyip, telef etmişlerdi. Tarla sahibi, Davud aleyhisselama şikayete gelmiş, ve, Koyunların sahibinden davacı olduğunu söylemişti. Koyunların kıymeti, Telef edilen ekine eşitti. Yani kaç tane koyun varsa, Mahsuldeki lira olarak, Eder olarak ücret de o kadardı. Davud aleyhisselam, Koyunların tarla sahibine verilmesine hükmetti. O zamanlar, Süleyman aleyhisselam bunları görüyor babasından, Hangi olaylarla, hangi karşılıklar veriliyor vesaire, 10-11 yaşlarında o zaman. Babasının bu hükmünü işitince söz aldı, kendisine izin verilince dedi ki, ''Bu davada iki taraf içinde faydalı olan bir hüküm daha vardır. Nedir?'' deyince, ''Koyunları ekin sahibine verin, süt ve yünlerinden faydalansın.'' Tarlayı da koyun sahibine verin, ekin ekip önceki hale getirsin. Sonra da her biri kendinde olanı önceki sahibine teslim etsin. Daha 10-11 yaşlarındaydı, yine bu pratik zekasını konuşturdu. Davud aleyhisselam da oğlunun bu hikmetli sözlerini beğendi. Sen çocuksun, sen ne anlarsın git başımdan demedi, ona göre hüküm verdi. Davud aleyhisselamın 19 oğlu vardı. Bunlardan en küçükleri Süleyman aleyhisselamdı. Annesi zaten ayrıydı. Diğerleri Talut'un kızından dünyaya gelmişlerdi. Ömrünün sonlarına doğru Davud aleyhisselama akıl ve firasette, hüküm ve adalette birçok üstünlüklerine gözleriyle şahit olduğu Süleyman aleyhisselamı yerine halife bırakması emredildi. Davud aleyhisselam işte bu benden sonra sizin üzerinize halifemdir diye vasiyette bulundu. Herkes kabul etti. allah Teala Davud aleyhisselama Süleyman aleyhisselamı halife kıldığını bildirince Ya Rabbi bana lütufkar olduğun gibi Süleyman'a da lütufkar ol diye niyazda bulundu. Sonra oğluna birçok nasihatlerde bulundu. Vaktimiz olursa çok güzel nasihatler var. Oğluna yaptığı bu nasihatler aslında hepimize. Bunları okumak isterim ama ilk önce hayatının devamı ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Davud aleyhisselam çok vakit geçmeden vefat etti ve kendisine babasının saltanatı kaldı o genç yaşlarında. Ayrıca Süleyman Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de şöyle övülmektedir. Sad suresinin 30. ayetinde mealen Biz Davud'a Süleyman'ı verdik. O ne güzel kuldur. Hakikaten o bütün vakitlerinde zikir, tesbih ve tevbe ile Allahu Teala'ya dönen bir kuldur. Davud aleyhisselamın vefat etmesinden sonra Süleyman aleyhisselam memleketin ileri gelenlerine, alimlerine bir yazı gönderdi. Davet mektubuydu bu. Herkes geldi, onlara ilk konuşması şu oldu. Ey insanlar! Bize kuşların dili öğretildi. Bize peygamberlik ve saltanatla ilgili her şey verildi. Bunlar Allah-u açık seçik bir ihsanıdır. Bir hadis-i şerifte, Süleyman aleyhisselamın mülküyle ilgili olarak şöyle buyrulur. Süleyman bin Davud'a aleyhisselam verilen mülkü görmediniz mi? Bu, onun huşuunu Allahu Teala'dan korkusunu arttırdı. Yine Süleyman aleyhisselam program başında sizlerle paylaştığım dünyaya hakim olan dört kişiden birisi. Bu mevzu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz tarafından şöyle değerlendirildi: İsmini duyduğunuz kimselerden yeryüzüne dört kişi malik oldu. İkisi mümin, ikisi de kâfirdi. Mümin olan iki kişi Zülkarneynle Süleyman Aleyhisselam idi. Kâfir olan ikisi de Nemrut ve Buhtun Nassar idi. Beşinci olarak yeryüzüne benim evladımdan biri yani Mehdi de Malik olacaktır. Süleyman Aleyhisselamın mucizeleri saymakta bitmeyecek cinsten. En bilineni, ayet-i kerimede de bildirildiği üzere, bütün cin tayfasının cinnilerin, Süleyman aleyhisselamın emrinde olmasıydı. Ne zaman istese, kendisine büyük büyük köşkler, suretler, çanaklar, sabit çömlekler, tencereler yaparlardı. Cinlerin, Süleyman Aleyhisselam için yaptıkları şeylerden biri de Beytül Makdis yani Mescidi Aksa'dır. Beytül Makdis'in inşasına önce Davud Aleyhisselam başlamıştı. Duvarların bir adam boyu yükselmesine uğraştı, bitirdi ve sonrasında zaten kendisine ne buyuruldu, Bunu sen tamamlayamayacaksın. Çocuğun Süleyman isminde biri gelecek, o tamamlayacak. Davud aleyhisselam'da biraz ferahladı. Süleyman aleyhisselam'ı kendine ne yaptı? Halef seçti. İşte vefatından sonra Süleyman aleyhisselam babasından aldığı görevi yerine getirmek istedi. Beytül Makdisi tamamlamak istedi. Cinleri topladı. Onlar arasında bir iş bölümü yaptı. Onlardan her bir cemaati bir işle vazifelendirdi. Sonra 12 mahallesi olan bir şehir yaptırdı ve her mahalleye bir kabile yerleştirdi. Şehrin kurulması bitince mescidin tamamlanmasını emretti. Cinleri bölüklere ayırdı. Bir kısmı altın, gümüş ve yakut, bir kısmı denizden saf inci, bir kısmı mücevherat ve kıymetli taşlar, bir kısmı da misk, amber ve birçok güzel kokuları getirmekle görevliydiler ve getirdiler. Bütün bunlardan kafi miktarı gelince, işlemek için ustalar getirdi. Ustalar da getirilen bu taşları yonttular. Mücevherler, inci ve yakutlarla işlendiler. Kaplanan malzemeleri kullanarak mescidin inşasını tamamladılar. O asırda ondan güzel olmayan ve o zaman için bir yaşı bulunmayan bu mescide Beytül Makdis dediler. Daha sonra Mescidi Aksa adıyla anılır oldu. Beytül Maktis'in inşası bitince Süleyman Aleyhisselam İsrailoğullarının tüm alimlerini topladı. Onlara o yapılan mescidi Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için yaptırdığını, onda bulunan her şeyin de Allah Celle Celaluhu için yapıldığını anlattı. Sözünün devamında dedi ki: Unutmayın. Bu mescit Allah'ındır. Çünkü onun emriyle yapılmıştır. Onda bulunan her şey Allah'ındır. Kim ondan bir şey noksanlaştırırsa Allah-u Teala'ya hainlik etmiştir dedi. Ardından İsrailoğullarına ziyafet verdi, Allahu Teala için kurbanlar kesti, sonra yemek yendikten bir müddet kadar, ardından herkesle beraber duaya kalktı, şöyle dua etti: Ya Rabbi, bana bu mülkü. Saltanatı sen ihsan ettin. Üzerimdeki nimetler sendendir. Beni yeryüzünde halife yaptın. Hamd sana mahsustur. Ya Rabbi, bu mescide giren kimse hakkında benim senden dileğim şudur. Buraya girip içinde ihlasla iki rekat namaz kılan kimse anasından doğduğu gündeki gibi günahlarından arınsın. Buraya giren günahkar, günahına tövbe etsin. Ne olur? Korkuya kapılanı, emniyete kavuştur. Hasta olana şifa ver Allah'ım. Kıtlığa uğrayana bolluk, zenginlik ihsan eyle. Biz de amin diyelim bu duaya. Bundan sonra Süleyman aleyhisselam, Mescid-i Aksa'nın İnşasının bittiği günü bayram yaptı. Süleyman Aleyhisselam Beytül Makdis'in inşasını bitirince Allahu Teala'dan takdirine uygun hükümle hükmetmeyi nasip etmesini istedi. Bu da ona verildi. Kendisinden başka bir kimseye verilmeyen bir mülk ve saltanatın kendisine verilmesini istedi. Bu da ona verildi. Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine de bu mescitte namaz kılmak çok sevap olmuştur. Hemen yeri gelmişken hatırlatalım. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur mescidi Aksa ile alakalı mescid Haram'da kılınan namaz yüz bin namaza Benim mescidimde kılınan namaz bin namaza Mescidi Aksa'da kılınan namaz 500 namaza denktir. Şimdiki koşullar elbette diğer zamanlara göre daha kolay ulaşım bakımından ama oralar maalesef şu anda İsrail'in yönetimi altında. Çok kolay gidilemiyor. Hala orada sıkıntılar var. Başka planlar var. Allah-u Teala'dan niyazımız, oranın tam bir İslam medeniyeti içerisinde yer alacağı günleri bize göstermesidir. İşte Süleyman aleyhisselam, Mescid-i Aksa'ya Musa aleyhisselamdan beri nesilden nesile geçerek gelen o ahit sandığını koydu. Bu durum, Beytül Makdis'in Buhtun Nassar tarafından yıkılmasına kadar devam etti. Buhtun Nassar, Kudüs'ü almış, şehri yakıp yıkmıştı ve Mescidi Aksa'da bulunan bütün altını, gümüşü, bütün mücevherleri aldı, Babil'e götürmüştü o zalim. Yine Süleyman Aleyhisselam denince aklımıza mucizelerden bir tanesi geliyor biliyorum. Karınca, değil mi? Çünkü hayvanlarla da konuşuyordu. Süleyman aleyhisselamın, cinler tarafından dokunan bir yaygısı vardı. Kendisi ve ordusu bu yaygının üzerine çıkar, rüzgar onu emredilen yere götürürdü. Sabahtan öğleye kadar bir aylık, öğleden akşama kadar da bir aylık yol kat ederdi. Ayrıca rüzgar duymak istediği sesleri Süleyman aleyhisselama getirirdi. Ne kadar uzakta olursa olsun kendisi hakkında veya duymak istediği bir şey hakkında Allahu Teala'nın izniyle rüzgar konuşulanları kulağına fısıldardı. Süleyman aleyhisselam'ın ordusundaki görevliler yemek yedikleri kaplarını Malzemelerini de yanlarına alırlar, ihtiyaç olduğu zaman yemek yaparlar, ekmek çıkarırlardı. Ve bu şekilde havada seyahat ederlerdi. Yine bir gün emir verilip Süleyman aleyhisselam ve ordusu İran'daki İstihar şehrinden Yemen tarafına hareket etti. Süleyman aleyhisselamın ordusu daha sonra Taif'te Sedir Vadisi'ne, Sonra da karıncaların çok olduğu Neml Vadisi'ne ulaştı. Süleyman Aleyhisselam'ın ordusunun kendilerine doğru geldiğini gören karıncaların reisi durumundaki dişi bir karınca, arkadaşlarını ikaz etti. Dedi ki, ey karıncalar! Süleyman Aleyhisselam ve ordusu bize doğru geliyor. Çabuk yuvalarınıza girin. Bilmeden üstünüze basıp sizi öldürebilirler. Bunun üzerine karıncalar reislerinin sözüne uyarak yuvalarına girdiler. Karınca Süleyman Aleyhisselam'a itaat etmekle memurdu. Elbette itaat ettiği zatı onun fazilet ve adaletini bilirdi. Karıncalarda Allahu Teala'nın ihsan ettiği bir anlayış vardır. Çünkü onlar faydalarını olan şeyleri bilirler. Mesela yuvalarına götürdükleri buğday tanesini. Çimlenmemesi için ikiye bölerler. Ama ona benzeyen kişniş otunu dört parça yaparlar. Neden? Kişniş otu iki parça olursa tekrar biter ve yuvayı yıkıp yıkardı. İşte böyle. Bir karınca dersiniz. Ama onda bile görecek gözler için ne hikmetler, ne hikmetler var. Süleyman Aleyhisselam. Dişi karıncanın ayet-i kerimede beyan buyrulan süzünü uzaktan duyduğu tebessüm etti. Bunun üzerine karıncalar yuvalarına girinceye kadar ordusunu vadiye bırakmadı. Hayvan bile reisi bulunduğu topluluğu korumaya çalışıyor. Düşünün. Gerçekten insan için küç küçücük karıncanın bu davranışında ne büyük ibretler var. Zira... İnsan da emri altındakileri korumalıydı. Çoban güttüğü sürüyü her türlü tehlikeye karşı nasıl koruyorsa, görevli olanlar, hele hele insanları yönetenler, idareci olanlar da, idare ettikleri kimseleri en azından o karıncadan daha iyi korumalılar. Sonra Süleyman Aleyhisselam karıncayı yanına getirtti, dedi ki, Karıncaların için sakladın? Niye sakındırdın? Beni zalim diye mi işittin? Yoksa benim adaletli bir peygamber olduğumu bilemediniz mi? Niçin bilmeden üstünüze basıp sizi öldürebilirler dedin? O reis olan dişi karınca dedi ki, Ey Allah'ın peygamberi! Benim sözümdeki bilmeden kaydını işitmediniz mi? Bununla beraber benim maksadım, ancak kalplerin kırılmasıydı Sana bakmakla meşgul olup Allahu Teala'yı tesbihten geri kalmaktan korktum dedi Ya Süleyman Aleyhisselam da bana öğüt verir misin deyince baktı ki ondan güzel şeyler gelecek karınca babana Davut isminin niçin konulduğunu biliyor musun dedi Hayır bilmiyorum dedi Süleyman Aleyhisselam Dedi ki karınca o kalp yarasını tedavi etsin diye verildi. Peki, sana Süleyman isminin niçin konulduğunu biliyor musun? Göğsüne selamet verilinceye kadar dayansın ve baban Davud'a erişmeye müstahak olasın diye verildi. Karınca bunları söyledikten sonra tekrar Allahu Teala sana rüzgarı niçin uysal ve emrine verdiğini Biliyor musun? Hayır bilmiyorum deyince, dünyanın tümünün esen, gelip geçen bir yelden ibaret bulunduğunu sana haber vermek için dedi. Süleyman aleyhisselam, karıncanın bu sözlerine gülümsedi, memnun oldu. Süleyman aleyhisselam zamanında, Yemen taraflarında, Sebe kavmi vardı. Bu kavim Yemen'de San'a şehrine üç günlük mesafede, mağrib bölgesinde kurulmuş bir şehirde yaşıyorlardı. Bu bölge oldukça zengindi. Baştan başa birbirine bitişik köyler, bahçelerle kaplıydı. Kendilerine bir set yapmışlardı, Bölgenin hem su ihtiyacı karşılanıyor hem de çok yağmur yağarsa selden korunuyorlardı. Evet. Her kavm olduğu gibi Allahu Teala onlara da birçok peygamberler gönderdi. Sebe halkını Allahu Teala'nın dinine davet etti peygamberler. Allahu Teala'nın emirlerine uymazlarsa azaba uğrayacaklarını anlattılar korkuttular. Fakat Sebe halkı birçok kavim gibi onları yalanladılar. Hatta nankörlükte o kadar ileri gittiler ki Allahu Teala'nın bize nimet verdiğini falan bilmeyiz. Rabbinize söyleyin, eğer gücü yeterse bu nimetleri bize vermesin haşa. Cahillik diz boyu. Bugün de buna benzer tablolar yok mu? Ve Bu sözün üzerine Allahu Teala üzerlerine arim selini gönderdi, mallarını ve evlerini su içinde bıraktı, onları perişan etti. Kimin gücünün neye ettiğini Sebe halkı çok iyi anladı. Sebelilerin şehri, kasabaları, köyleri böyle su altında kalınca, Hepsi dağıldı gitti başka memleketlere. Gassan kabilesi Şam'a, Ezd kabilesi Amman taraflarına, Evs ve Hazreç kabileleri Medine-i Münevvere'ye geldi. Kuzeyme kabilesi Irak'a gitti. İşte o Sebe halkı dediğimiz, bu kavimin böyle dağılmaları, daha sonra gelen kimseler arasında da hep anlatıldı. Onların başına gelenler, İnsanlara ibret olarak sunuldu. İşte Süleyman Aleyhisselam'ın devrinde Sebe ülkesinin başında Belkıs isimli bir kadın vardı, aynı zamanda sultandı. Zenginliğiyle bir hayli meşhurdu o zaman. Belkıs hım yeri meliklerinin neslinden gelen birisi, ama annesi cinnilerdendi Belkıs'ın. Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'tan, onun da Süleyman Aleyhisselam'dan o zamanlar haberi yok. Süleyman Aleyhisselam en son nereyi inşa ettirmişti? Mescidi Aksa, değil mi? Oranın inşası bitti, Mekke-i Mükerreme'ye gitmeye karar verdi. Hazırlığını yaptı. Rüzgar Efendim cinler, insanlar, kuşlar, diğer vahşi hayvanlardan meydana gelen ordusuyla birlikte Mekke'ye doğru yola çıktı. Mekke'ye gittiler, vardılar, biraz orada ikamet etti, ibadet etti, dua etti. Sonra orada bir konuşma yaptı. Dedi ki, buradan bir peygamber çıkacaktır. Hak hususunda onun yanında herkes birdir. Allah-u emrini yerine getirmek hususunda, kınayanın kınamasına asla kıymet vermez dedi o Mekke'de. Yanındakiler sordu, o hangi din üzeri olacak? O Hanif dini yani İslam dini üzeridir. Ona yetişip de iman edenlere ne mutlu. Burada olanlar, olmayanlara, onun peygamberlerin aleyhümüsselam efendisi, ve son peygamber olduğunu ulaştırsınlar dedi. Sonra orada kurbanlar kesti, ibadetler yaptı. Bir sabah vakti Mekke'den ayrıldı, yine Yemen tarafına gitti. Gördüğü güzel bir araziye inerek namaz kılmak ve bir şeyler yemek istedi. Burada ilginç bir durum olacak, dikkatle dinleyiniz Süleyman aleyhisselam, Konaklamayla meşgulken bir çavuş kuşu, ona hüt hüt kuşu da deniyor, şöyle daha yükseklere çıkıp etrafı seyretmek istedi. Süleyman aleyhisselamın meşguliyetinin bitmesine yakın, onun yanında olmaya karar vererek yükseldi, yükseldi. İşte o hüt hüt kuşu etrafa bakınırken, Sebe Melikesi Berkıs'ın güzel bahçelerinden birini gördü. Hoşuna gitti, oraya indi. Burada başka bir kuşla yine aynı türden bir hüt hüt kuşuyla karşılaştı. O kuşa sordu, ''Nereden gelip nereye gidiyorsunuz böyle?'' Dedi ki, ''Bizim padişahımız var, Süleyman bin Davud. Onunla Şam tarafından geldik. O insanların, cinlerin, kuşların ve diğer vahşi hayvanların sultanı.'' dedi. Öbür kuş dedi ki, ''Anladım, iyi güzel, senin padişahına büyük bir mülk verilmiş. Fakat bu Yemen diyarının melikesi Berkız da ondan aşağı değil haberin olsun. Çünkü onun evrinde bir sürü kumandan var. Her kumandana bağlı binlerce, on binlerce asker var. İstersen sana onun mülk ve saltanatını gösterebilirim.'' dedi. Hüt hüt. Belki bilirseniz bu kuş cinsi nerede su olduğunu çok iyi bilirdi. O zamanda da Süleyman aleyhisselama su bulmakla görevli bir kuştu. Suyun yakınlığını, uzaklığını neredeyse milimetrik hesaplarla bilirdi. O da karıncalara verildiği gibi bu kuşa verilen büyük özelliklerden. Evet, sonra suyun bulunduğu yeri gagalar, cinler gelir orayı kazar, suyu çıkarırlardı. Beraber bir işlem yapılırdı. Hüt hüt kuşu böyle bir haslete sahip olduğu halde, bir çocuk tuzak kurup, üzerine azıcık bir toprakla örtünce, toprağın altındaki tuzağı göremez. Gelir, üstüne basar. Tuzağa yakalanır. Halbuki düşünün, o toprağın altındaki suyu görüyor ama, e toprağın üstündekini göremiyor. Ne derler? Kaza ve kaderin vakti gelince, artık gören göz, Görmez olur, akıl baştan gider. Süleyman aleyhisselamın hüdhüdü, Yemenli hüdhü dedi ki, Namaz vaktinde Süleyman aleyhisselamın suya ihtiyacı olup beni aramasından korkuyorum. Güzel bir muhabbetimiz var ama hemen dönmeliyim. Fakat Belkıs'ın memleketini Süleyman aleyhisselamı haber verirsen dedi, o bundan memnun kalır. Bunun üzerine iki kuş beraber gittiler Belkıs'ın mülkünü görmek için. Süleyman aleyhisselamın ordusuyla beraber indiği yer susuz bir yer. Olacak ya işte imtihan, su lazım. Süleyman aleyhisselam insan ve cinlerden orada su bulunup bulunmadığını sordu. Onlar da bilemiyoruz deyince hüdü hüdü araştırdı. Nerede dedi? Su getirmesini isteyecek. Ona soruyor, buna soruyor, yok ortalıkta. Diğer kuşları çağırdı. Onlara dedi ki, ''Bana ne oluyor ki ben hüd hüdü görmüyorum? Acaba ne oldu? Yoksa kayıplardan mı oldu?'' Süleyman aleyhisselam, hüd hüd hakkında bu sözlerinden sonra, kuşların komutanı olan Ukap isimli kuşu çağırdı. ''Derhal'' dedi, ''Onu bana getirin.'' Havalandı, Oraya baktı, buraya baktı. Çok da gözleri böyle net görüyor. Evet dedi. Yemen tarafından geliyor hütüt. Şimdi buraya dikkat. O kuşun, hüthüt hüt kuşunun ortadan kaybolması ne kadar şiddetli azaba uğramasına sebep olsa da ortadan kaybolmasını telafiye çalışması ve gittiği yerden süratle dönmesi de onun hakkında hayır ve saadet alametlerindendi. Bakın şimdi ne olacak? O Süleyman aleyhisselamın hüd hüdü aramakla görevlendirdiği kuş var ya, ona doğru öterek seslendi. Hüd hüd kötü bir haber olduğunu anladı. Ukab hüd hüdü Süleyman aleyhisselama götürdü. Süleyman aleyhisselam o sırada kürsüsünde. O kuş Süleyman aleyhisselama yaklaştı, tevazu ve hürmetini arz etti. Süleyman aleyhisselam, ''Neredeydin?'' deyince, ''Ey Allah'ın nebisi, ben senin bilmediğin bir şeye vakıf oldum. Sebe şehrinden sana çok doğru ve mühim bir haber getirdim. Orada insanlara hükümdarlık yapan bir kadın var. Ona her şey verilmiş. Onun bir de çok büyük bir tahtı var. Ben onu ve kavmini, Allah-u Teala'yı bırakıp güneşe tapar ve ona secde eder bir şekilde buldum. Şeytan onların güneşe tapmalarını ve diğer çirkin işlerini süslemiş, onları hak yoldan alıkoymuş. Bu sebeple onlar hidayet ve tevhid yolunu bulamıyorlar dedi. O kuşun anlattıklarına dikkatle dinleyen Süleyman Aleyhisselam belkasın ülkesini kendi mülküne katmayı hiç düşünmedi ve onun memleketinin büyüklüğüne hiç ehemmiyet vermedi. Hüt hüt anlatmasını şöyle bitirdi. Şeytan dedi: "Göklerde ve yerdeki her gizliyi açığa çıkaran, kalplerinde ne gizliyorsa hepsini bilen Allahu Teala'ya secde etmesinler diye onları doğru yoldan alıkoyuyor. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. O büyük arşın sahibidir." Hüd Hüd Belkıs ve Kavme'nin Allahu Teala'yı bırakıp güneşe taptıklarını anlatınca Süleyman Aleyhisselam gadaplandı ve bunu araştırmak isteyerek "Bakalım doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mı oldun?" dedi. Süleyman Aleyhisselam o anda Belkıs'a bir mektup yazdı. Mektubu Allahu Teala'nın adı yazılı mühürüyle mühürledi ve hüt Hüd'e verdi. Süleyman Aleyhisselam'ın belki duymuşsunuzdur, meşhur bir mührü vardı. Mührünün üzerinde Allahu Teala'nın ismiyle birlikte ahir zaman peygamberi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ismi de vardı. İşte o mektubu verdi. Dedi ki bu mektubu al, Belkıs ve kavmine götür. Onu görebilecekleri bir yere bırak. Sonra onlara yakın bire gizlen ne şekilde hareket edeceklerini izle bakalım. Belkıs, kavminin durumunu ve ihtiyaçlarını dinlemek için o zamanlar her cuma günü dışarı çıkarmış. Tahtı altından yapılmış, dört direk üzerine konurmuş. Tahtı oturunca Belkıs halkı görür ama halk kendisine bakamazmış. Kavminden birisinin bir işi, bir ricası, bir arzı varsa, Soru sormak için mesela izin ister, huzuruna gider, başını önüne eğermiş. Belkıs'ın yüzüne bakmak yasakmış. Ve sonra ona secde etmesi gerekiyormuş Belkıs'a. Hatta kaynaklarda yazar, Belkıs izin vermediği zaman başını secdeden kaldırması bile yasakmış. Sonra işte o günlerden sonra tekrar sarayına girer bir daha sarayından çıkmazmış. Bu kadar büyük bir saray düşünün. Kuş Süleyman Aleyhisselam'ın mektubuyla gittiği zaman, kapılar kapanmış o sıra. Etrafta muhafızlar var, devriyeler var, dolaşıp duruyorlar. Hüdhüd hiçbir yerden giremeyince köşkün penceresinden girdi. Odadan odaya geçtiği, 20 metre yüksekliğindeki Belkıs'ın tahtını gördü. Belkıs, Tahtında uzanmış, yatıyordu. Onu bu halde gören Hüt Hüt, mektubu tahtına bıraktı. Sonra da Berkıs'ın uyanıp mektubu okumasını beklemek için, onu izlemek için bir pencere kenarına saklandı. Aradan baya bir zaman geçti ama Berkıs uyanmıyor. Hüt Hüt saklandığı yerden indi, baktı gördü uyanmıyor, gagasıyla Dokunmaya başladı, nihayet onu uyandırdı. Belkıs tahtanın üzerindeki mektubu görünce aldı. Eliyle gözlerini ovuşturarak mektuba baktı. Her yer kapalı olduğu halde, yanına kadar bu mektubun kimin tarafından ve nasıl getirildiğini düşündü. Meraklı odasından çıktı, sarayın etrafına baktı. Her yerde muhafızlar var, nöbetçiler var. Bağırdı. Kapıyı açıp benim odama giren bir kimseyi gördünüz mü? Yok dediler. Hiçbir şekilde biz kuş bile uçutmuyoruz buralarda. Belkıs mektubu açtı okudu. Mektupta Bismillahirrahmanirrahim yazılı olduğunu görünce kavminin ileri gelenlerine haber gönderdi. Herkes apar topar toplandığı yanına geldi. Ey ileri gelenler dedi. Bana çok şerefli bir mektup bırakıldı. O mektup Süleyman'dandır. O mektupta Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'nın adıyla bana karşı büyüklenmeyiniz. Bana emrime itaat ediciler olarak geliniz yazılıdır. Belkıs mektupta olanları tek tek okuduktan sonra Kalmin'in ileri gelenlerinin görüşlerini almak ve bu hususta kendisine yardımcı olmalarını istemek için dedi ki, Ey Eşraf, bu işimde hayırlı, faydalı ve doğru gördüğünüz neyse bana söyleyin. Ben sizden habersiz bir hüküm vermek istemem. Belkıs'ın adamları, ordu kumandanları kendi aralarında düşünüp konuştuktan sonra dediler ki, Biz, Güç ve kuvvet sahibi çok çetin savaş erbaplarıyız. Bununla beraber emir sana aittir. Biz sana itaat edicileriz. Muharebe ve barıştan hangisini istersen biz sana uyarız. İster barış, ister savaş olsun. Belkıs, ilim ve hikmet gereği kesin kararını verip, onlara görüşlerinin hatalı olduğunu bildirmek için dedi ki, Bakın, şüphesiz hükümdarlar bir memlekete zorla girdikleri zaman orasını tahrip ederler. Halkından şerefli olanları esir ederler. Belkıs böyle söyleyerek onları Süleyman aleyhisselamın ordusuyla üzerlerine gelerek zorla memleketlerine girme tehlikesi olduğunu anlattı. Onlar da dedi ki, Süleyman aleyhisselam ve orduları da böyle yapacak, biliyoruz. Alimlerimiz, akıllı kimsenin sulh yoluyla düşmanlarını def edebileceği durumlarda, muharebeyi tercih ederek kendisini ve memleketini tehlikeye atmaması, mecbur kalmadıkça harbe girme teşebbüsünde bulunmaması icap ettiğini bildirmişler, dedi. Yani geri duralım. Ben dedi, onlara bir hediye göndereyim. Elçilerle ne dönecek bakalım, dedi. Belkas'ın güzel bir tedbiriydi. Eğer Süleyman aleyhisselam dünya padişahlarındansa zaten gönderdiğim hediyeleri alır. Hediyeler onu razı eder, bizden vazgeçer. Eğer gerçekten bir peygamberse dinine tabi olmaktan başka hiçbir şeyle razı olmaz dedi. Süleyman aleyhisselam için çok çok kıymetli hediyeler hazırlattı gönderdi. Elçiler... Hediyelerle birlikte Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna çıktılar. Süleyman Aleyhisselam, Belkıs'ın hediyelerini kabul etmedi. Gelen elçiye dedi ki, ''Siz bana malla mı yardım ediyorsunuz? Benim sizin hediyeyle yardımınıza ihtiyacım yok. Allahu Teala'nın bana verdiği nimetler, din, peygamberlik, hikmet ve mülk sizin getirdiğinizden daha hayırlıdır.'' Ben dünyalığa sevinemem. Benim dünyaya ihtiyacım yok. Çünkü Allahu Teala bana hiç kimseye vermediği dünyalığı verdi. Ayrıca beni peygamberlikle şereflendirdi." dedi. Belkıs'ın elçileri Süleyman Aleyhisselam'ın sahip olduğu nimetleri görmüşler, kendi getirdiklerinin çok önemsiz olduğunu anlamışlardı. Ayrıca Süleyman Aleyhisselam Belkıs'a mektubu gönderdiği hüt hüt vasıtasıyla onların ne getirip ne soracaklarını, neyi elde etmek istediklerini, onların iç durumlarını çoktan öğrenmişti. Onlar askerlerinin çokluğuna, çok kuvvetli olduklarına güveniyorlardı. Bunun için Süleyman aleyhisselam da elçilerin görecekleri yerde asker ve kumandanlarını hazır etti. Kalabalık ve güçlü bir orduyla savaşa hazır olduğunu İma etti. Yani bir güç ve kuvvet gösterisiydi. İşte bütün bunlardan sonra Süleyman aleyhisselam elçiyi gönderdi. Şimdi git dedi hediyelerle kabul etmiyorum. Eğer iman etmiş olduğu halde bana gelmezse muhakkak önüne geçemeyecekleri ordularla onlara vararım. Onları hor ve hakir olarak oradan çıkartırım dedi. Döndüler Berkıs'ın yanına. Her şeyi anlattı. Elçiler, Berkıs bu anlatılanlardan tamam dedi. Bu bir peygamber. Derhal yolculuğa hazırlandı, tahtını muhafazalı bir yere koydurdu, ayrıca kilitledi, bir sürü bekçi tayin etti oraya kimse girmesin diye. Kendisi kalabalık ordusuyla beraber, Süleyman aleyhisselama gitmek üzere yola çıktı. Cinler bu durumu Süleyman aleyhisselama hemen haber verdiler. Süleyman aleyhisselam Belkıs'ın akıllı olup olmadığını, tahtını tanıyıp tanımayacağını denemek istedi. Bu yüzden Belkıs'ın Yemen'de muhafaza altında bıraktığı tahtının getirilmesini istedi. Süleyman aleyhisselamın bunu Allahu Teala'nın kudretine, kendisinin peygamberliğine delalet eden bir mucize olması için veya daha başka sebepler için istediği de bildiriliyor rivayetler arasında. Sonra Süleyman Aleyhisselam, Belkıs'ın tahtının getirilmesine karar verince, ''Kim o tahtı bana getirir?'' dedi. Belkıs buraya gelmeden önce kim getirir? O sırada Süleyman Aleyhisselam Kudüs'teydi, Belkıs'ın tahtı ta Yemen'de. Yani iki şehir arasındaki mesafeyi size söyleyeyim, iki aylık yol. Yemen ve Yemen'de Sebe şehrin ne tarafta? Kıtan'ın öbür tarafında ve diğer taraf Kudüs. Süleyman aleyhisselam, Belkıs'ın tahtını bizzat kendisi getirmekten aciz olduğu için başkasına emretmedi. Onun bir isteği vardı, ümmetinden keramet ehli olan kimse efendim, onu ortaya çıkarmaktı, meydana çıkarmaktı. Süleyman aleyhisselam, Belkıs'ın tahtını bana hanginiz getirir buyurunca, cinden bir ifrit, ''Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Ben Belkıs'ın tahtını getirmeye muktedirim.'' dedi. Süleyman aleyhisselam, ''Bundan daha çabuk getirilmesini istiyorum.'' dedi. Allah Allah! Çünkü ifritin kuvveti fazla. Ayağını gözün gördüğü yere basabiliyor. Hayır dedi ben daha çabuk istiyorum. Bunun üzerine ilim ehli olan bir zat dedi ki, Efendim, ben gözünü yumup açmadan önce onu sana getiririm. Bu sözü söyleyen kim? Süleyman Aleyhisselam'ın teyzesinin oğlu, aynı zamanda yardımcısı Asa bin Berhıya. Süleyman Aleyhisselam'dan önce nazil olan semavi kitaplara da vakıf bir insan. İsmi azamı bilen kişi diye biliniyor. İsmi azamla dua ettiği için de duası kabul olunan zatlardan. Eğer dedi bunu yapabiliyorsan hemen getir. Asaf ilk önce kalktı, abdest aldı bir güzel ve ismi azamla Allahu Teala'ya dua etti, secde etti. Belkıs'ın tahtı bulunduğu yerden bir anda Süleyman Aleyhisselam'ın kürsüsünün yanına geldi. Süleyman Aleyhisselam, Belkıs'ın Yemen'deki tahtını Kudüs'te yanında görünce Allahu Teala'nın halis kullarının adeti üzere şükretti. Bu Belkıs'ın tahtını o kadar uzak mesafeden bu kadar kısa bir zaman içinde getirebilmek bana Rabbimin lütfundan biridir. Şükürler olsun dedi. Belkıs, kafileyle Süleyman Aleyhisselam'ın yanına geldi. Süleyman Aleyhisselam, Belkıs'ın aklını tecrübe etmek istedi. Bunun için bir köşk yaptırdı. Köşkün bir olan avlusunun altına su akıttı, içine balıklar, kurbağalar gibi suda yaşayan canlıları attı. Avluya giren, suya girdiğini zannediyordu. Belkıs'ın tahtanın değiştirilmesini de emrederek dedi ki: "Onun tahtının altını üste, üstünü arkaya, arkasını öne getirin, şeklini değiştirin. Bakalım kendi tahtı olduğunu anlayabilecek mi?" Nihayet Belkıs geldi aralarındaki birçok o zamanın tanınan komutanlarıyla beraber. "Bu taht dedi senin mi?" Belkıs baktığında kendi tahtına benzetti. Hatta kalbinden birbiri içinde ve yedi kat daire şeklinde muhkem ve etrafında nöbetçi ve muhafızlar bulunan tahtım buraya nasıl gelir diye düşünerek gördüğüne inanamadı. Tahta değişmeler de olduğundan bilmek ve bilmemek arasında gitti geldi. Sanki odur dedi. Sonra ilave etti. Bundan önce de bize Hüd hüdün mektup bırakması, hediye ve elçiler meselesiyle Allahu Teala'nın kudretine Süleyman'ın aleyhisselam peygamberliğine dair ilim verilmişti. Biz ona teslim olanlardık. Belkıs küfür içinde yüzen bir cemiyet içerisinde yetişmişti. Onlardan güneşe tapmayı öğrenmişti çocukluğundan beri. Bu yüzden Süleyman aleyhisselam'ın himayesine kavuşuncaya kadar Müslüman olmak şerefine erememişti. Süleyman aleyhisselamın davetiyle iman etti. Ey Rabbim! Güneşe ibadet etmekle nefsime zulmetmişim. Şimdi Süleyman'ın mahiyetinde alemlerin Rabbi olan sana, Allah'a teslim oldum. Süleyman aleyhisselam sonra evlendi. Ondan yine Davud isminde bir oğlu oldu. Babası hayattayken vefat etti. Süleyman aleyhisselam, Belkıs'ı ordusunun başında geriye Yemen'e gönderdi. Ayda bir kere rüzgara biner, Belkıs'ın yanına giderdi. Süleyman aleyhisselamın vefatından kısa bir müddet sonra Belkıs da vefat etti. Süleyman aleyhisselam, Akabe körfezinden Fırat kenarına kadar yerde 40 sene daha adaletle hüküm sürdü. Diğer hükümdarlar da kendisine bağlılıklarını bildirdiler. Ticaret gemileri yaptı, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ticaret yaptırdı. Rüzgar onun emrindeydi ya. Rüzgara binip dilediği yere tahtıyla birlikte kısa bir zamanda giderdi. Makamına oturduğunda ve meclis kurduğunda kuşlar üzerine gelip Kanatlarını yan yana gererek bulut gibi gölge yaparlar, güneş ve yağmurdan korurlardı. Böyle bir hayat yaşadı. Bir gün yapılmakta olan büyük bir sarayın inşasını kontrol etmeye gitmişti. Bu bina bir su kıyısında çok heybetli, kocaman bir saraydı. Ustalar, işçiler, cinler sarayın tamamlanmasıyla meşguller. Sarayın balkonuna çıkıp kendisini yalnız bırakmalarını, hiç kimsenin yanına yaklaşmamasını emretti. Sonra da balkonun kenarında bastonuna dayanıp durdu ve etrafı seyrederek tefekküre başladı. Süleyman aleyhisselam sarayın balkonunda tefekkürle böyle bakanıp dururken, ömrü bitmiş, eceli gelmişti. Azrail aleyhisselam, gelip dedi ki Şu an dünyadaki hayatının son anıdır. Süleyman Aleyhisselam dedi ki Allahu Teala'nın takdiri her neyse o haktır. Rabbime hamdolsun ki asla kimseye zulmetmedim. Rabbimin emrine itaat etmekte gecikmedim. Herkesin dönüşü Allahu Teala'ya aittir. Görevlendirildiğin emri yerine getir